Bismillah, alhamdulillah, ve salatu ve salam. Ali Aleyhisselam. El esiletu sorular. Yedinci dersin soruları. Bir <gülüyor> hati thalathete emsiletin linnekire. Nekire için üç tane misal getir. Üç tane nekire. Eşteğni ikinci soru. <gülüyor> hati thalathete emsiletin li kulle kısmin min aksamin marifeti. Marife'nin kısımlarından her bir kısım için Üç misal getir. Yedi kısım için üçer tane sınav toplam yirmi bir tamim misal yani. Yani zamir için üç misal, alem için üç misal. İl-i el üçüncü alıştırma veya soru İstahriç mine ders ma fihi mine nekirati Dersten nekirat kısmından olan şeyleri çıkart. Yani ne kadar nekire varsa derste, okuma parçasında onların hepsini çıkart. Yazacağız onlarda. El-Rabi'yi dördüncü soru. İssakh rejimine dersi ma fihi minel ma'arifi ve nev nev'a kulli vahidetin minha. Burada da dersten marife cinsine olan şeyleri çıkart dedi. Yukarıda nekreydi. Burada marife. de onlardan her birinin nevisini çeşidini zikret. Marife hangi cinstir? Elifli muhallamıdır, muhalla mıdır? Alem midir? Efendimiz zamir midir, ismi i̇şaret, işaret midir, isim mevsul midir? Lahir. Ne diyersiniz <gülüyor> El kâmis, uvere defi dersi. Ya veledu ve ya maliku. derste ya velet ve ya malik diye iki şeyi var oldu bulundu geldi. Ey yuhmek tesebbuh tarife bin nidayî. O ikisinden hangisi nida ile tarif yani marifelik kazandı? Es-sadis ikra'il hadîthel Gelen hadisi oku Ve ayin ma fihi Mine'l-nekirâti Vel-me-arifi Ve ondaki yani bu hadisteki Nekirâttan ve Marifâttan olan şeyleri tayin et Marifeleri ve nekireleri tayin et, et Belirle ve kur nev'a kulli marifetin Ve her marifenin nevisini zikret Hadis ise şu an Enes bin Malik'in radıyallahu anhu enne racülen seelen nebiyye sallallahu aleyhi ve selleme metes saatu ya rasulallah Enes bin Malik radıyallahu anhu'dan bir adam nebi sallallahu aleyhi ve selleme sordu. Şöyle bir soru sordu. Metes saatu saatten kasıt kıyamettir. Kıyamet saattir, kıyamet vaktidir. Ayetlerde ve hadislerde bolca gelir bu. Ey Allah'ın Resulü, saat yani kıyamet vakti ne zamandır? Sorusu bu. Gale Nebi sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki: "Ma adet teleha?" Saat için, kıyamet vakti için neyi hazırladın? Adette. "Neyi hazırladın?" diye sorunca gale "Ma adet teleha." min kathir salatin, vla sumin, vla sadqatin, vla kinni ve rasulehu. O adam dedi ki, ben onun için leha, yani kıyamet vakti için namazdan, oruçtan ve sadaka'dan çok şeyler hazırlamadım. Yani çok namaz kılmadım, çok oruç tutmadım, çok sadaka vermedim. Lakin ben Allahı ve Rasulünü seviyorum. Dedi. Kale bunun üzerine Nebi sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki En teme'a men ahbebte. Sen sevdiğin kimselerle berabersin. Müttefakun aleyhine. Bu gari üzerine ittifak ettiği bir hadistir. Sen sevdiğin kimseyle berabersin. Yani Allah ve Resulü seviyorsun öyleyse onlarla beraber olacaksın diyerek Allah ve Resulü sevmenin de cenneti gerektirecek iman hasletlerinin birisi olduğuna işaret eder Aleyhisselatü Aleyhisselam. Elhamdülillah. Evet bu hadisteki tüm marifeleri ve çıkaracağız. Aynı zamanda da marifenin hangi nebiden olduğunu belirleyeceğiz, yazacağız. Yedinci soru Havvil külle nekiratin mimmati ila marifetin bit tariqatil mezkurati emameha. Evet gelen şeylerden her bir nekireyi emameha'dan devam ediyorum. Önündeki mezkur zikredilen tarih yol ile marifeye tahvil et. Çevir. Havvil. Gelen şeylerden. Her bir nekireyi önündeki zikredilen yol ile marifeye çevir. Üç tane nekire kelime. Yanında da hangi yolla yapılması gerektiğine dair bir işaret var. Birincisi seyyaratun, seyyaratun kelimesini bil-idafeti, izafet ile marife yapacağız. İkincisi rasulun, bunu da bir tahliyetiha bi el, elif lam ile süslemekle marife yap. Üçüncüsü de ustazun, bunu da bin Nidai, Nida ile marife yap, nekirlikten kurtar dedi. Bunları deftere yazacaksınız hepiniz. Sekiz ve sonuncu soru bu parçalarla ilgili. İssakhriç minned dersi. Dersten şu iki şeyi çıkart. Çıkartılacak birincisi. Misaleyni lil mudafi ila marifetin ve misaleyni lil mudafi ila nekiratin. Marifeye muzaaf için iki misal çıkar ve nekiraya muzaaf için iki misal çıkar dersin iki tane marife, iki tane nikel için ezafe edilmiş, muzaaf çıkartacağız okuma parçası İkincisi ise telaşetu emsiletin ismi fa'ilin muştak bir minel fili sulasi il mücerridi sulasi mücerret fiilden muştak türemiş ismi fa'il için üç misal çıkart yani üç tanesin fa'il çıkart desteklesin ve sulasi mücerretten türemiş olsun İki zannettim. Üçüncüsü de lin nesebi. Nesep içinde bir misal çıkart. Nesep yası oluyor yani Sonunda bir şeye nispet ediyordu nispet hani. Heh, nispet yaz. Dokuzuncu alıştırmaya geçiyorum. Çünkü dokuzuncu alıştırmada yazılacak bir şey yok. Öğrenciler birbirlerine ithalen bana kalemini ver, defterini ver diyecekler. Bir. ikincisi de bu kalemi şuna ver diye kendallarında alıştırma yapacaklar. Konuşmaya inelim. Bir alıştırma bu. Sizdeki 5'ten ben de devam ediyorum. Teallemil efale latiyete. Gelen fiilleri teallüm et. Öğren. Nada yunadi emri nadi. da fiilinden ziyadeli bir vab nada. Nida etti. Seslendi. Yunadi muzarisi. Nadi ise onun emri defa, yedfe'u ise def etme, verme, kendinden çıkarma, ödeme gibi çok geniş manelara gelen bir kelimedir. Devamında da nefide yenfedu tükendi, bitti, tükeniyor. Tekulü dersin ki nefidet nusrahu hazel kitabi, fil mektebeti. Nefideyi kullanırken şöyle bir cümlede kullanabilirsin. Bu kitabın nüshaları mektebede yani kitapçıda nefide tükendi bitti. Bir baskın içerisinde bir çok adet basılır. O adetler tükendi. Yani bu kitabın nüskası hiç kalmadı. Örneği hiç kalmadı. Nefide tükendi. Allah'ın katındakiler vakit ama sen tükenir diyor değil mi ayet. Evet. Ma <gülüyor> indekum menfadu ve ma indallahi baqin. Nefide tükenme bitme. Selleme şey lehu. Herhangi bir şeyi birine selleme yapmak. Yani teslim etmek, ey atahu iyyahu. Sadece ona vermektir. İyâken'e abudu deriz ya, yalnızca senden yardım isteriz. Evet. Tegûlü, selleme'yi kullanırken de, şöyle bir cümle de kullanabilirsin. Sellemtü deftere lil müderrisi. Defteri öğretmene teslim ettim, verdim. Bunun muzari ise şeklinde gelir. Emma sallam aleyhi selamenin al-ahrecele kullanımı gelince femanehu onun manası yani sellem aleyhinin manası galelehu es selam aleyke ona selam senin üzerine olsun demektir. Sellem aleyhinin manası selam senin üzerine olsun demektir birisine hitaben. Sellemeyi biz al-ahrece'de görmüştük. Bu şekilde manası farklı olur. Allah rızası manas başka olur demiştik işte bu da geldi. Selamın aslı teslim etmek idi. Allah rızayla bir zaman da teslim etmek olmaz, selam vermek olur. Selamınin Allah rızayla kullanımı da, ve kat arafte hada min kabulü önceden sen bunu öğrendin. Bu ziyadeli bablardan birisi. <gülüyor> Sülâsi mezit urbaiy diye geçer bu. Selim yeslemu da selleme şeklindeki mezidi değil de mücerridi selime yeslemu yani salim olma sağlam olma bir arıza sahsalı olmaması tegulü inkalabet seyyârettuhu velâkinnehu selime Otomobili inkılâb etti inkılab, yani ters döndü lakin o selimedir sağlamdır zararsızdır ziyansızdır yani yarasız belasızdır. İnklaplar var ya, bir şeyler ters çevirme demek. Hati, cemal, isim, gelen isimlerin cemisini getir. Kisun, levhatun, haritatun, gilafun, lisanun, yedun. Sözlükten bakacaksınız. Ve son olarak, ma fevqa. fevka. Fevganın zıttı nedir? Taht edin.